Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sselatu vesselamu ala Rasulillah. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sordu. Bütün hadisler sahih midir? Vahi ile mi indirilmiştir? Ve hadisler vahiy ile indirilmişse, vahyedilmişse Allah tarafından korunmakta mıdır? Şöyle ifade edelim ki İslam dini Kur'an ve sünnet üzerine bina edilmiştir. Kur'an'da birçok ayette Rabbimiz Allah'a ve Resul'üne itaat etmeyi, Allah'a ve Resul'üne tabi olmayı emretmektedir. Bu hususta onlarca ayet bulunmaktadır. O halde Resul'e tabi olma noktasında sahabeyi kiram nasıl muhatap ise sahabe-i kiramdan sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlarda, bütün iman eden Müslümanlarda, Resul'e tabi olma emrine, onun yolunu takip etme, ona itaat etme emrine muhatap olmaktadır. Allah'ın Resul'ünde bizim için güzel örnekler olduğu yine ayette ifade edilmektedir. O hevasından ve hevesinden konuşmaz buyurulmaktadır. Onun her hali, her davranışı biz bizzat Rabbimiz tarafından e, takip ortaya konulmuş, yani Rabbimiz tarafından emredilmiş, kendi kafasından ve hevasından bir şey yapmamıştır. O e, bütün işlerinde bir hikmet dahilinde davranmaktaydı ve bu hikmeti de Rabbimiz, kitabı ve hikmeti indirdik buyurmaktadır. O halde peygamberimizin hikmetli davranışları da vahiy ürünüdür. Sünneti, onun sünneti de vahiy ürünüdür. Ve kıyamete kadar korunmak mecburiyetindedir. Çünkü bu Rabbimizin vadidir Allah'a ve Resulüne itaat, Allah'a ve Resulüne tabi olma emri, yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre kıyamete kadar son din İslam, son peygamber de Hazreti Muhammed aleyhisselam, aleyhisselam olduğuna göre e, sünnetin de korunması e, gerekmektedir. Bu e, ayetlerle ifade edilen tabi olma emri eğer ki bu şekilde olmamış olsaydı e, korunmamış olsaydı yeni bir peygamber gelmesi gerekirdi. E, ayrıca Hesaba muhatap olma bakımından sahabeler peygamberimizi gördüler, ona sorular sordular, ee, karmaşık durumlarda onun beyanına başvurdular. Ama e, peygamberin vefatından sonra gelecek ümmetlerin böyle bir şansı, böyle bir imkanı olmazdı ve mazeret öne sürme e, durumu ortaya çıkardı. Bütün ümmetler, sahabeden sonraki gelecek Müslümanlar Allah'a karşı kendilerinde bir mazeret bulabilirlerdi. Oysa sünnet-i seniyye de kıyamete kadar yaşayacak ve peygamber adeta sağmış gibi, yaşıyormuş gibi müminlere hitap etmeye devam edecektir. Peygamberin sünneti de biraz önce ifade ettiğim gibi vahiy ürünüdür. Çünkü Rabbimiz e, kitabı ve hikmeti indirdiğini ifade etmektedir. Bazı hadis inkarcıları hikmetin de Kur'an olduğunu ifade etmekte. E, halbuki kitabı, eğer hikmet de kitap ise bu durumda şöyle bir e, saçma saçmalık ortaya çıkıyor. Kitabı ve kitabı indirdik olmuş oluyor. Halbuki kitap ayrı, hikmet ayrıdır. Ve hikmet de bütün müfessirlerimizin ortak görüşüne göre peygamberimizin sünnetidir. O da kıyamete kadar korunacaktır. Peki bu koruma nasıl olacak? Usulü hadis dediğimiz ilmin kriterleri çerçevesinde Rabbimiz alimlerin bu güzel çalışmaları neticesinde hadis ilminin kriterleriyle birlikte sünnet-i seniyyeyi de kıyamete kadar muhafaza edecektir. Bütün hadisler elbette ki sahih değildir. Dinimiz içerisinde bulaştırılmış birçok uydurma rivayet, uydurma hadis bulunmaktadır. Bu hususta da kıymetli alimlerimiz tespitler yapmışlar, uydurma hadisleri toparlamışlar. Hatta bu hususta müstakil yazılmış eserler içerisinde bu uydurma rivayetleri belirtmişlerdir. Önemli olan sahih kaynaklardan, sahih rivayetleri elde edebilmektir. Yani netice olarak dinimiz Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisindedir. Kur'an da sünnet de vahiy ürünüdür. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hiçbir şeyi hevasından ve hevesinden söylememiş ve ortaya koymamıştır. Ve bütün Müslümanların Allah'ın ve Resulünün emirlerine göre yaşaması farzdır Kur'an tek başına sünneti seniye olmadan tam manasıyla anlaşılamaz ve idrak edilemez ve Kamil manada İslam yaşanamaz O halde değerli kardeşlerim dinimizi Kur'an ve sünneti seniye bütünlüğü içerisinde anlayıp yaşamalı ve ehli sünnetin yolundan asla başka yollara sapmamalıdır ee, özellikle bu hususta şuna da dikkat çekmek istiyorum ki e, hadis inkarcılarından e, şiddetle sakınmalıdır. Bunlar Kur'an bize yeter diyen ve peygamberin sünnetini inkar eden çevrelerdir. E, oysa bu tamamen Kur'an'a ters bir durumdur. Kur'an'da onlarca ayette e, bunu, bunun tersini ifade eden, Kur'an ve sünnet bütünlüğünü ifade eden Ayet bulunmaktadır. Bu sapık fırkadan uzak durulmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Onlardan, onlarla asla bu tartışma hususuna girilmemeli. Onların sapık görüşleri eğer ki yeterli ilmi donanım yoksa sapık görüşlerinden etkilenmemek için onlarla bu hususları konuşmamalıdır. O halde en sağlam, en emin yol olan ehli sünnetin yoluna ve alimlerimizin göstermiş olduğu yola uymanızı tavsiye ederim. Bu da Kur'an ve sünnet bütünlüğü ile İslam'ı yaşamaktır.